Hadi durma ve ser bir joint Hadi durma ve ser bir joint Her kankam keyfine düşkü Ama kalmadı savunçı Umarım kankam peynire düştü Sert tasar peybide gülsün Hep kafanın dikine git çünkü Başlarken fame bile düştü Ama check 2002'deki rüştü Serseriler beraberiz Çünkü çalışıyor beynlerimiz aynı Tesis, bu sokak evlerimiz aynı O izlendir belki de aynı İşimizdeki nefretin dizaynı Sömptim piçleri Sadece sokakta bahsedilmek için Hiç olmayacak işlere bulaşır Uğraşırlar da hapse girmek için evet. Bu sokakta söz hakları var evet. iş yerinde söz hakları yok evet. Onlar çok kızgın, öfkeli göz gözaltları mor Bu sokakların acıması yok evet. Bu sokakların acıması yok Mor o izlerin nasıl olma Yaşamak için Arkadaşlarım fişlendi Koşturup illegal işlerde moruk Bu sokaklar kaybedebileceği Hiçbir şey olmayan piçlerle dolu Bu sokakların acıması yok Bu sokakların acıması yok Moruk o yüzden nasıl olma Yaşamak için acımasız ol. Sırnaklarımla kazıyarak geldim O yüzden sikiyim manikürünü Moruk Morukla nirikali karikatüristim Bu da getiriyor benim fakir önümü Bu hayal dünyamın garip ürünü Dikeni bir hayat, I need a circus, keep hayır, hayır. İkimizin de derisi leş, Değişmedi ki hiçbir şey, bak Birisi ayş, birisi keş İstemediğimiz birisi olduk, kalp Kızma yol gösteren birisi yoktu Birisi yoktu, canına tak eder, çalışıp hak eden kazanır Yalanı, bir peri masalı yine de yazarım, belki de hak eden kazanır Duyumuyor ki yakarışlarımı Kafamız karışım Kafamız karışım Kafanı çalıştır dedi böyle Evime kapanıp çalıştım ama Pes edemem Adamın alıştım Ayırıp pes edemem Adamın alıştım